Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve vesselamu ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, bugün Riyazu Salihin hadis kitabımızın 127. babı olan uyuma, yastanıp uzanma, oturma, meclis ve rüya adabı ile ilgili babları okuyacağız. Yani bugün 130. baba kadar işlemiş olacağız inşallah. Merab bin Azib anhu anhuma anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam yatağa uzandığında sağ tarafına yatar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, tüm ruhumla, tüm benliğimle sana boyun eğdim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Her işimde yalnızca sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı hep sana dayadım ve sana sığındım. Sana karşı yine senden başka bir sığınak, bir dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamber iman ettim. Yine Bera bin Azib radıyallahu anhuma diyor ki, Peygamber aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Yatağına gireceğin zaman güzelce abdest al sonra sağ tarafına uzanarak bu duayı oku Ve bu sözler yatmadan önceki en son sözlerin olsun Ayşe radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam gecenin son üçte birinde kalkar Ve kıraatını ruku ve secdesini alabildiğini uzatarak on bir rekat namaz kılardı İki rekatta bir selam verir ve son bir rekatı vitir namazı olarak kılardı. Ondan sonra bazen yatıp uyur, bazen uyumazdı. Tan yeri ağırınca da sabah namazın sünneti olarak hafifçe iki rekat namaz kılar, sonra müezzin gelip namaz vaktinin geldiğini haber verinceye kadar sağ tarafına uzanıp dinlenirdi. Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Geceliğin yatağına girdiği zaman sağ elini yanağının altına koyar ve Allah'ım senin isminle ölür, senin isminle dirilirim. Uykudan uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra yeniden hayata döndüren Allah'a hamdolsun dönüş yalnızca onadır derdim. Sufi ashabından Tehve el-Ghifari radiyallahu anhuma anlatıyor. Bir ara camide yüzüstü uzanıp yatmıştım. Baktım ki bir adam beni ayağıyla dürtüyor ve bu Allah'ın sevmediği yatış şeklidir diyor. Bir de ne göreyim? Meğer o kişi Peygamber Aleyhisselatu vesselam değil miymiş? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir yere oturur da Orada Allah'ın adını anmazsa Allah'a karşı görevinde eksiklik yapmış olur. Her kim bir yere uzanır da orada Allah'ın adını anmazsa yine ona karşı görevinde eksiklik yapmış olur. Abdullah bin Zeyd radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselamı meşcitte bir ayağını diğerinin üzerine atmış bir halde sırt üstü yatarken gördüm. Demek Avret Mahalli'nin açılma tehlikesi yoksa sırt üstü uzanıp ayak ayak üstüne atmanın bir sakıncası yoktur. Cabir bin Semura radiyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselam sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğup ortalık iyice aydınlanıncaya kadar yerinde bağdaş kurarak otururdu. Bu süre zarfında ashabıyla sohbet eder onların rüyalarını dinler sorularına cevap verirdi. Bazen sahabiler cahiliye döneminde yaptıkları gülünç ve akıl almaz şeyleri hatırlayıp gülerler. Kendisi de onlara tebessüm ederdi. Abdullah bin Ömer radiyallahu diyor ki Peygamber aleyhisselamı Kabe'nin avlusunda dizlerini kolları arasına alarak şöyle oturduğunu gördüm. Daha sonra Abdullah oturduğu yerde dizlerini yukarıya dikip uyluklarını karnına yasladı ve kollarıyla da dizlerini tutarak Peygamber Aleyhisselam'ın oturuş şeklini tarif etti. Kayle bint Mahreme radiyallahu anh'a anlatıyor. Kamimin gönderdiği bir heyetle birlikte Müslüman olmak üzere Medine'ye gelmiştim. Medine'de tahtına kurulmuş şaşalı bir hükümdarla karşılaşacağımı sanıyordum. Peygamber Aleyhisselam'ı dizlerini karnına dayamış, ellerini koltukların altına koymuş bir vaziyette otururken gördüm. Kendisini böyle huşu içinde oturur görünce korkudan irkeldim. Nihayet o sakin ol, gönlünü rahat tut deyince Allah kalbimdeki korku ve ürpertiyi giderdi. Şerit bin Süveyd radiyallahu anh diyor ki Bir gün sol elimi arkaya atıp Avucumu yere dayamış bir halde otururken Peygamber aleyhisselam yanıma geldi ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun? Bu oturuş kendilerini herkesten üstün gören insanlara karşı büyüklük taslayan zorbaların oturuş biçimidir buyurdu. Abdullah bin Ömer radiyallahu Anhumadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiçbiriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da onun yerine kendisi oturmasın. Bunun yerine safları sıklaştırarak yer açıp birbirinize yer verin. Abdullah bin Ömer bir kimse kendisine yer vermek için oturduğu yerden kalkınca onun yerini oturmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Sizden biriniz abdest tazelemek, biriyle konuşmak gibi herhangi bir ihtiyaç sebebiyle oturduğu yerden kalkar. Ve sonra tekrar dönüp gelirse oraya oturmaya başkalarından daha layıktır. Böyle bir ihtiyaç sebebiyle kalkıp giden birinin yerine izinsiz oturmayın. Oturduysanız bile sahibinin geldiğini görünce hemen kalkıp onun eski yerine oturmasına izin verin. Cabir bin Semura radiyallahu anhüma diyor ki bizler peygamber aleyhisselamın huzuruna vardığımız zaman meclise her gelen halkanın en sonundaki boş yere otururdu. Arada boşluklar bırakarak gelişi güzel oturmazlardı. Ayrıca zaruri bir durum olmadığı sürece mevki, makam ve yaşı ne olursa olsun sonradan gelen hiç kimse safları atlayıp ön tarafa geçmeye çalışmazdı. Selman el-Faris'i radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kimse cuma günü boy abdestini alır, Elinden geldiği kadar temizlenip güzel kokular süründükten sonra çıkıp camiye gelir. Safları yarıp insanlar rahatsız etmeden oturan iki kişinin arasına girmeden camiye gelip kılabildiği kadar nafile namaz kılar. Ve imam hutbe okurken susup onu dinlerse o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İki kişiyi ayırıp aralarına oturmak kendileri buna müsaade etmedikleri takdirde hiç kimseye helal değildir. Evet Ebu Davut'un bir rivayetinde şöyle denilmiştir. İzinleri olmadıkça iki kişinin arasına oturulmaz. Huzeyfe bin Yaman radiyallahu rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam zaruri bir durum yokken meclis halkasının ortasına oturan kimseye lanet etmiştir. Tirmizi'nin Ebu Mijles'ten rivayet ettiğine göre bir adam gelip halkanın ortasına oturmuştu. Bunun üzerine Huzeyfe halkanın ortasına oturan kimse Muhammed Aleyhisselam'ın lisanıyla lanetlenmiştir veya Allah bu kimseyi Muhammed Aleyhisselam'ın lisanıyla lanetlemiştir dedi. Ebu Said El-Huduri radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Meclislerin en hayırlısı, en geniş ve en rahat olanıdır. En güzel toplantı ve sohbet yerleri hiç kimsenin bir başkasına rahatsızlık vermediği, İnsanların birbirlerine görebilecekleri şekilde oturup huzur içinde sohbet edebilecekleri geniş ve ferah mekanlardır. Ebu Hureyre radıyallahu antan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim bir mecliste oturur ve orada bir takım lüzumsuz lakırdılar da bulunursa o meclisten kalkmadan önce Allah'ım sen her türlü eksik sıfatlardan uzaksın, yücesin, seni daima böyle tenzih eder ve sana hamd ederim, şahadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Affına sığınarak sana yönelir, senden bağışlanma dilerim diye dua ettiği takdirde o mecliste işlediği kusurları mutlaka bağışlanır. Ebu Berze radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselam bir meclisten kalkmak istediğinde sonsuz olarak şöyle dua ederdi. Allah'ım sen her türlü eksik sıfatlardan uzaksın, yücesin, seni daima böyle tenzih eder ve sana hamd ederim. şahadet ederim ki senden başka ilah yoktur, affına sığınarak sana yönelir ve senden bağışlanma dilerim. Resulullah bir gün yine böyle dua etmişti. Bunun üzerine bir adam ey Allah'ın Resulü, görüyorum ki daha önce hiç okumadığınız bir duayı okuyorsunuz dedi. Peygamber aleyhisselam bu dua... Mecliste işlenen hata ve kusurlar için keffarettir buyurdu. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın şu duayı yapmadan bir meclisten kalktığı çok nadirdir. Allah'ım bize günahlarla aramıza engel olacak kadar Allah korkusu ve duyarlılık nasip eyle. Bize bizleri cennetine ulaştıracak sağlam bir kulluk ve itaat bilinci ver. Bize dünyanın bela ve musibetlerine karşı dayanma gücü verecek güçlü bir iman bahşet. Allah'ım bizi yaşattığın sürece kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden faydalanmamızı sağla. Ve ölümümüze kadar da onları bizden alma. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimiz konusunda bela ve musibetlere uğratma. Dünyayı en büyük gayemiz ve İlmimizin sonu kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Herhangi bir topluluk oturdukları yerden Allah'ı anmadan kalkarlarsa eşeğin leşinin yanından kalkmış vahşi yırtıcı hayvanlar gibi çirkin bir davranış göstermiş, sevap ve bereketten mahrum kalmış olurlar. Ve o meclis onlar için bir pişmanlık ve üzüntü sebebi olur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Herhangi bir topluluk bir yerde oturur da orada Allah'ı anmaz, salat ve selam getirerek peygamberler için dua etmezse muhakkak ciddi bir kusur işlemiş olur. Allah dilerse onları cezalandırır, dilerse affeder.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 Evet saygıdeğer dinleyenler Rum suresi ayet 23'te Rabbimiz buyuruyor. Gece ve gündüz vakti uykuya dalmanız ve Allah'ın lütuf ve nimetlerini araştırıp bulabileceğiniz imkan ve yeteneklere sahip olmanız da onun sonsuz kudret ve merhametinin delillerindendir. Hiç kuşkusuz bunda hakikatin sesine kulak veren insanlar için nice ibretler vardır. Ebu Hureyre radiyallahu diyor ki ben peygamber aleyhisselamın benim vefatımla birlikte peygamberlik ve vahiy sona erecektir. Peygamberlikten bu ümmete sadece mübeşşirat müjdeci ve uyarıcı haberler kalacaktır buyurduğunu işittim. Bunun üzerine sahabiler mübeşşirat nedir diye sordular. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz salih yani doğru rüyadır buyurdu. Evet saygı değerli dinleyenler rüya üç kısımdır. Birinci rüya şekli şu şekil. Şeytanın vesvesesinden kaynaklanan rüyalardır ki genellikle insana sıkıntı, korku ve hüzün verir. İkincisi kişinin bilinç altında kurguladığı karışık hayallerdir. Bunlar insanın daha önce yaşadığı olaylardan veya uyku anında maruz kaldığı fizyolojik etkilerden kaynaklanır. Üçüncüsü, salih rüyalardır ki bunlar Allah'tan bir müjdedir. Cenab-ı Hak bu tür rüyalarla bazen insanoğluna gelecekle ilgili puslu da olsa bir takım haberler vererek her şeyi bilen bir yaratıcının varlığını hissettirir. Bazen onu müjdeleyip imanı güçlendirir. Bazen de tehlikelere karşı uyarır. Bununla birlikte Salih rüyalar zanni bilgiden öteye geçmez. Vahiy gibi açık, net ve kesin değildir. Sadık rüya gören kişi gördükleri ortaya çıkıncaya dek bunun gerçek olduğundan asla emin olamaz. Bu yüzden rüya yalnızca onu gören kişiye bağlar ve açık naslarla desteklenmeyen salih rüya ile amel edilmez.'' Rüya tabiri esasen vahiy bilgisi gerektiren gaybi ilimlerden olup akıl ve tecrübe ile bilinemez. Nitekim Hazreti Yusuf döneminde kralın gördüğü rüyayı dönemin en usta rüya yorumcuları dahi bilememiş ancak Yusuf aleyhisselam o rüyayı doğru yorumlamıştır. Bu yüzden rüya tabiri ile ilgili kitaplarda verilen bilgilere itibar edilmemelidir. Bunun yerine rüyaları mümkün mertebe hayra yormak tavsiye edilmiştir Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir zaman yani kıyamet yaklaşınca müminin hemen hemen hiçbir rüyası yalan çıkmaz çünkü müminin rüyası peygamberliğin 46 parçasından biridir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıl süren peygamberliği sadık rüyalarla başlamıştı. Peygamberin rüya aslında gördüğü her şey aynen ortaya çıkardı. Bu hal tam 6 ay boyunca devam etmişti. İşte bu 6 aylık süre toplam peygamberlik süresinin 46'da 1'ine denk gelmektedir. Başka bir rivayet şöyledir. Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu Rivayet edilmiştir Beni bu dünyada rüyasında gören Ahirette de uyanıkken görecektir Veya başka bir rivayette Beni rüyasında gören Tıpkı beni uyanıkken görmüş gibidir Gördükleri ve duydukları Doğrudur çünkü şeytan Benim kılığıma giremez Eğer şeytanın peygamberliğinin kılığına girip onların ağzıyla konuşarak insanlar yoldan çıkartmasına izin verilseydi, o zaman hak ile batıl tamamen birbirine karışır, insanların gerçeği öğrenme imkanı ellerinden alınmış olurdu. Bu yüzden şeytan ne rüyada ne de rüya dışında peygamberin suretine giremez, ancak şeytanın rüyada göründüğü suretin peygambere ait olup olmadığını kesin olarak anlayabilmek için İbn-i de dediği gibi peygamberi hayattayken görmüş olmak gerekir. Yalnızca şemail kitaplarında anlatılan özelliklerden yola çıkarak rüyada görülen suretin Resulullah'a mı yoksa ona benzeyen bir başkasına mı ait olduğunu tespit etmek mümkün değildir. Şeytanın peygamber suretine girememesi başka şey peygamber ve hatta ilah olduğunu iddia etmesi başka bir şeydir. Nitikim bir kişi rüyasında peygamberi ona layık olmayan bir surette görse yahut rüyasında gördüğü şey kendisinin haşa Allah olduğunu iddia etse bu gördüğü şeytandan başkası değildir. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Said El-Huduri radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz hoşuna giden güzel bir rüya görürse bilsin ki o rüya Allah'tandır. Bundan dolayı Allah hamdesin ve o rüyayı başkalarına anlatsın. Bir başka rivayet şöyledir: O rüyayı sadece sevdiği kimseler anlatsın. Çünkü kötü niyetli kimseler görülen rüyayı kötüye yorarak ona huzursuzluk verebilir. Hoşlanmadığı bir rüya görürse de o şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve böyle rüyaları hiç kimseye anlatmasın. O takdirde o rüya Kendisine zarar veremez. Gördüğü kötü rüyaları başkalarına anlattığı zaman hem bu kötü sahneler zihninde iyice yer eder hem de yapılan kötü yorumlarla insanlar lüzumsuz yere tedirgin olurlar. Ebu Katade radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Salih rüya bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya da şeytandandır. Kim hoşuna gitmeyen bir rüya görürse sol tarafına üç defa tüh tüh diyerek üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. O takdirde o rüya kendisine zarar veremez. Evet sayıdeğer dinleyenler Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse sol tarafına üç defa tüh tüh diyerek tükürsün şeytanın şerrinden üç defa Allah'a sığınsın ve yattığı tarafı değiştirip diğer yanına dönsün. Ebu'l-Eska Vasile bin el-Eska radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yalanların en büyüğü kişinin kendi babasından başkasına nesep iddiasında bulunması yani öz babasını inkar ederek başka birinin Oğlu olduğunu iddia etmesi Görmediği bir rüyayı gördüğünü Söylemesi her ne sebeple Olursa olsun peygamberin Söylemediği bir sözü Ona nispet etmesidir Evet saygıdeğer dinleyenler Bir programın daha sonuna Gelmiş bulunmaktayız Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah Esselamu aleyküm ve rahmetullah